Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, Benim malım seninkinden daha çok, adamlardan yana da senden daha üstünüm.